Seval Şahin Erol Köroğlu anlatıyor. Tantınar'da bir anın görüntüsü. Merhaba. Ben bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Her Şey Yerli Yerinde şiiri üzerinde konuşacağım. Öncelikle e, şiiri e, okumak istiyorum. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi.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 Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin, Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin, Yüzünde bir tebessüm, bir ağır öğle sonu. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller, Bu aydınlık dalların tepesinde, Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde, Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner. Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, Azapta bir ruh gibi diyor durmadan. Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan. Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Ahmet Ali Tanpınar'ın kendi hayatındayken, kendisi hayattayken yayınladığı şiir kitabında, şiirlerde yer alan, şiirlerden, metinlerden biri her şey yerinde. Ben bir şiir uzmanı değilim. Dolayısıyla o bu alana bir şey, fitne sokucu bir düz yazı ve kurmaca uzmanı gibi giriyor olabilirim. Bu konuda en başta uyarıyı verelim. Bu şiir hakkında konuşan kişi roman çalışan düz yazıcı bir insandır. Ve tam da bununla bağlantılı olarak böyle bir yerden okuyorum, her şey yerli yerinde. Evet, tabii ki şiir cahili değilim. E, gözlerim şiirin güzelliğine kapalı değil. Burada şiirin e, e, e, e, Türkçe şiirin e, formel özellikleriyle, biçem özellikleriyle, dil kullanımıyla son derece mükemmel bir örneğiyle karşı karşıya olduğumuzun gayet farkındayım. Yani her şey yerine oturmuş şekilde şiirsel imgenin kuruluşu vesaire. Ama bundan öte ben e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hem çok etkilendiği hocası Yahya Kemal Beyatlı e, e, şiiri üzerinden hem de kendisinin romancılığı üzerinden e, şiirde e, bir e, anlatısallığa, e, e, romanlarından bildiğimiz o kurmaca dünya kuruluşuna çok yakın olduğunu da düşünüyorum. Kendimi buradan alıkoyamıyorum. E, Tam Pınar özellikle işte e, yine klişeleri söyleyeceğim. Bergson üzerinden bir zaman anlayışına işte o e, şey e, Dure meselesine e, e, bağlanmasıyla ama aynı zamanda e, zaman üzerinden bellek mekanizmasına e, gitmesi e, ve işte e, bununla birlikte de Proust'tan, romancı Proust'tan etkilenmesiyle e, o romanlarında çok gördüğümüz hatırlama e, özelliği e, bana bu şiirde de diğer şiirlerinde olduğu gibi bu şiirinde de görünüyor. Dolayısıyla e, ben e, şiirin e, haddim olmayan o şiirsel e, okumasından çok. Bu anın kuruluşu, bu şiirin e, e, yazılmasını oluşturan e, anlatısal anın e, ve bunun bellekle e, ilişkisinin e, altını çizmek istiyorum. O anlamda her şey yerli yerinde e, başlangıcı. Ee, bir şey veriyor bana. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi, bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan. Sarmaşıklar ve böcek hisleri sarmış iyi. Yani e, bunu okuduğum zaman e, e, şiir kişisinin, personanın, şiir sesinin e, e, bir şey gördüğünü düşünüyorum. Yani bir eve gelmiş daha önce olduğu belli ki sevdiği ve artık birlikte olmadığı her ne neden neyse belki de o anda yan, yanında olmayan biri bu belki hala evliler belki ilişkileri devam ediyor belki diğer kişi hayatta bunları bilemiyorum ama bundan öte e, e, bu evde bir zaman geçirmişler büyük ihtimalle de e, bir e, yaz geçirmişler birlikte e, ve e, sanki yıllar sonra uzun bir zaman sonra bu eve geliyor bu kişi ve orada gördüğü şey aslında hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığı bir ev. Sa yani sarmaşıklıklar ve böcek sesleri sarmış Ev terk edilmiş. Yani e, orada bir takım eski eşyalar falan da var tabii ama şiirin devamında da e, bunu görüyoruz. Yani e, zaman o eşyalar üzerinde etkisini göstermiş, ee, yok oluş, e, kaçınılmaz bir biçimde orada işlemiş, insanların olmadığı ve tabiata direnmedikleri bir noktada tabiat ele geçirmeye başlamış. Ama insanın geçmişte yine burada bulunmuş olan insanın hafızası, e, belleği oraya baktığında o yaşanmışlık üzerinden e, rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner diyecek daha aşağıda. O yaşanmışlık üzerinden e, kendini her şey yerli yerinde olarak gösteriyor. Yani e, e, şiir kişisi e, bu önündeki eve baktığı zaman aslında hafızasındaki evi ve aslında evi bile değil evin yaşanmışlığını e, görüyor. Yani o sesi Dolap gıcırdamasını e, duyması. Havuz başında servi gerçekten her şey yerli yerinde gibi duruyor olabilir ama o dolabın gıcırdamadığını biliyoruz. O dolap uzaklarda gıcır diyor o zaman da gıcır ya. Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uydan meselesi de biraz bunu e, gösteriyor. Yani ve ondan sonra gelen e, dörtlükte her şey yerli yerinde, masa sürahi bardak. Serpilen aydınlıkla dalların arasından ve çok çarpıcı bir imgeyle karşılaşıyoruz burada. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor o zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Yani burada bir terk edilmişlik var. Sessizliğin de yaprak yaprak dökülüyor olması da işte sonbahar, muhtemelen bir sonbahar içinden bakılıyor çünkü o e, eskiden yaşanılmış olan eve. Adeta sonbaharın yaprakları gibi sessizlik dökülüyor. Ama zamanın büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor olması çok çarpıyor. Yani Gerçekten de e, şeyler e, ceylanlar, belgesellerden biliyoruz. Bazı filmlerden biliyoruz örneğin her şeyin e, herkesin keyfi yerinde filmi. Tuna tut bir bene. Böyle biter. E, Marcello Mastroianni ile birlikte bütün herkes filmdeki herkes son sahnede Otoyolda durup onlara büyülenmiş gibi bakan Ceylan'a büyülenmiş gibi bakarlar. Bu anlamda bu çok büyüleyici bir imgedir bir yandan. Ama burada bizim Ceylan'a bakıyor olmamız değil de Ceylan'ın bize bakıyor olması. Ve e, bu anlamda Ceylan'ın Ceylan gibi olan zamanın bize bakıyor olması. Çünkü zaman değişen bir şey. Ama bizim hafızamız o değişen şeyi Durdurma peşinde. Bütün şiirin tabi bir yandan bize getirdiği önümüze problematik olarak koyduğu bu. Yani Tampınar'ın zamanla ilişkisini, anla ilişkisini, hafıza bellekle ilişkisini ben düşündüğüm zaman Tampınar acaba e, hep şunu soruyorum kendime, Tampınar acaba gerçekten de belleğin böyle bir film gibi bir fotoğraf gibi saklanabileceğine inanıyor muydu? Yani akan zamanda görülen kopukluk, parçalanmışlık acaba bellekte bütünlüklü müydü? Yoksa şimdi bellek çalışmalarının, kolektif bellek çalışmalarının bize söylediği gibi bir yandan bunu hayal ederken yani yiten zamanın, kaybolan geride kalan hayatın bellekte yaşadığı inancı Sadece bir yanılsama, bir ilüzyon muydu? Acaba Tanpınar bunun farkında mıydı? Ben farkında olabileceğini zannediyorum. Yani Tanpınar'ın belleği bir oda gibi, bir arşiv odası gibi düşünmediğini düşünüyorum. E, ve e, orada bellek e, imgelemle e, karışmaya başlıyor. Yani anıların da, yaşantıların da geride kaldıkça değiştiğini ve koşulların getirdiği şekilde olayların aynı kişi tarafından farklı zamanlarda farklı biçimlerde hatırlanabileceğini, bildiğini düşünüyorum Tanpınar'ın. Ee, o yüzden yani bir yandan bu şiir bize bir anı mükemmel bir biçimde veriyor gibi yani o Geçmişte yaşanmış aşkın derinliği, onun verdiği haz, o orada hep duruyor gibi. Ama şiiri, şiirde kullanılan sözcükleri, işte yaprakların dökülmesi, kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda meselesi. Bütün bunlar zamandaki değişimin, zamanın uçup gitmesinin, o anlamda ömrün bitiyor olmasının aynı zamanda hafıza içinde geçerli olacağını yani sadece bir tat olarak iz bırakmış olan, bir takım izlerle kendini oraya bırakmış olan hayatın anıların da aslında yitik olduğunun e, bilinci de var bu şiirde. Yani hayatımız geride kaldığı gibi o hayatı yaşayışımız, yaşantımız, anılarımız da geride kalıyor. Hatırladığımız şey o zaman yaşadığımız şey mi? İşte bu bilinç, bu şiirde bana kendini hissettiren bu bilinç çok da moral bozucu, çok zorlayıcı bir bilinç. Ama öte yandan tam da tam sanatına yol açan, yaratıcılığa, hayal gücüne yol açan bir bilinç. Yani hayat geçiyor, Yaşanmış olanlar geride kalıyor. Hatta anılar bile aynı. Hiçbir şey yerli yerinde değil ama hayal gücü var. Bir takım izleri kullanan e, hayal gücü e, yaşamları, yaşantıları yeniden kurabilir, yeniden yaratabilir. Dolayısıyla her şeyin yerli yerinde olduğu şey sanat. Hayat değil sanat ama sanat hayatı zenginleştiriyor. Ben bu şiiri böyle okuyorum.